Büyük adada Çankaya Nizam Caddes'inin üzerinde bulunmakta günümüzde adalar ilçesinin kaymakamlığı ve diğer resmi daireleri barındıran hükümet Konağı olarak kullanılmaktadır adalarda bulunan köşklerin en büyüklerinden ve en görkemlilerinden olan bu yapı 19 yılılın ikinci yansında inşa ettirilmiştir daha sonra dönemin illeri gelen tüccarlardan ve bankerlerinden Kiryako Hacopoloun maliknesi olmuştur I Dünya Savaşı'ndan sonra hazineye intikal eden İşgal yıllarında da büyük emperyal oteli olarak kullanılan köşk 1927'de hükümet konağına dönüştürülmüştür. Caddenin kuzeyi, deniz yakasında, setler halinde deniz kıyısına kadar inen geniş bir bahçenin içinde yer almaktadır. Kesme taştan mamul babaların kuşattığı bahçe kapısının süslemeli demir kanatlarındaki Yako Hacıoğlu'nun inisiyalleri PK göze çarpar. Büyük boyutlu köşk Kagir bir bodrum üzerine oturan üç ahşap kat ile kısmi bir çatı katından oluşur. Çatı katının, yapının otel olarak kullanıldığı yıllarda eklendiği anlaşılmaktadır. Çağdaşı olduğu sivil mimarlık eserlerinin büyük çoğunluğu gibi, Hacopulo Köşkü'nün tasarımında da geleneksel orta sofalı plan şemasının uygulandığı, buna karşılık cephelerde ve iç meknarda bulunan mimari ayrıntılarda ve süsleme öğelerinde dönemin eklektik zevkinin egemen olduğu gözlenmektedir. Bodrum katı servis birimlerine, Zemin kat çeşitli salonlara, birinci kat yatak odalarına, ikinci kat ise hizmetli odalarına tahsis edilmiştir. Köşkün, güneye, caddeye ve kuzeye, denize, bakan cephelerinin ekseninde, içerdeki sofalara tekabül eden çıkmalar yer almakta, söz konusu çıkmalar zemin kat ile birinci katta balkon olarak değerlendirilmiş bulunmaktadır. Doğu cephesinde çıkıntı yapan, yarım sekizgen planlı, Kagir merdiven kulesinin üzerine ahşap bir cihannüma oturtulmuştur. Silindir biçimindeki cihannüma çepçe çevre balkonla kuşatılmış. Söz konusu balkon, alttan konsollarla desteklenen ahşap direklerin taşıdığı, sekiz köşeli bir saçakla gölgelendirilmiştir. Köşkün barındırdığı mekanların duvarlarında ve tavanlarında karton piyer, yağlı boya ve kalem işi tekniklerinin görüldüğü zengin bir süsleme programı uygulanmıştır. Özellikle zemin kattaki sofayı kuşatan ve belirli fonksiyonlara tahsis edilmiş salonlarda, müzik salonu, av salonu, yemek salonu, misafir salonu, mekanın anlamı ile ilişkili tasvirler dikkati çeker. Tavanların birçoğunda görülen kasetler, antik Yunan mimarisinden alınma yumurta frizleri ile donatılmış, bunların ortasındaki yuvarlak madalyonların içine çeşitli figüratif tasvirler ile stilize edilmiş bitkisel motiflerden oluşan göbekler yerleştirilmiştir. Köşkün bahçesinde Hacopulo ailesinin kullandığı küçük bir şöpel ile deniz kıyısına yakın bir misafir köşkü bulunmaktadır.